hakkı işliyoruz. Mesela bir kişinin değil de mesela 75 milyon kişinin veya 76 milyon kişinin veba mağduru. Ne, ne yaparak Şimdi, efendim? Ne yaparak? Mesela e, diyoruz diyor ki mesela e, elektrik kaçağı kullanılıyor. Mesela bir evet. şey oluyor. Mesela Amazon'dan töbe ediyor. Evet. Tövbe ettikten sonra yani daha, e, bütün milletle anı hallolamazsanız yana göre bir vicdana bir vermiş olduğu hayırda bütün Müslümanlarımızın hayrına diyoruz. Yani bu bize yarın ahirette bize bir, bir durum olur mu? Yani bize bir iyi iyi tarafın düşen mi yani? Onu Anlaşıldı Musa Bey. Yönelterim inşallah hocamıza efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Evet hocam. E, şimdi hassas bir soru aslında bu. E, bazı bölgeleri geziyoruz. <gülüyor> Mesela kola açık bir hoca efendi'nin arkasında bazı bölgelerde namaz kılınmaz. Hele hele takkesi yoksa onun arkasında da namaz kılınmıyor. Bu kadar hassasiyet var. Ancak bir bakıyorsunuz bu hassasiyette olan insanlar elektrik kaçağında hiç tereddüt etmiyorlar. Yani efendim devlet mecbur bize elektrik vermeye, su getirmeye mecbur falan gibi de bir uyduruk fetva. Belki hoca denilen birkaç kişiden de böyle bir kelam duyarak bir hıyanet yoluna giriyoruz. Halbuki en çok hassas olmamız gereken nedir? Kul hakkına riayet etmek. Peki böyle bir kul hakkına girmişsek bu devlete ait olabilir, hı hı. şahıslara ait olabilir. Diyelim elektrik kaçak olarak kullanılmışsa hangi şirkete aitse o kullandığımız elektrik Mutlaka onun parasının o şirkete ödenmesi gerekir. Evet. Yani öncelik ona yapılacak. Eğer o şirketi bulamadık, ödeyemedik, ne kadar uğraştık mümkün olmadı. Bu noktada ne yapacağız? O zaman fakirlere dağıtmamız gerekiyor. Bir de o şirket sahiplerinin affı için Cenab-ı Hakk'a niyaz edeceğiz. Yani böyle bir yöntemimiz olacak. Fakat şunu yapmayacağız, yani elektrik kaçak, onunla ısındık, banyo yaptık, namaz kılıyoruz, zikrediyoruz, bunlar çok yanlış şeyler. O zikriniz, Cenab-ı Hakk'a olan ibadetiniz sizi haram ve helal noktasında dikkatli olmaya sevk etmeli. Eğer o namaz ve zikir sizi haram ve helal noktasında ayrım yapmaya tabi tutmuyorsa zikrinizde sıkıntı var. Her şeyi gören Cenabı Hakk'a karşı samimi değilsiniz demektir. Namazınızda problem vardır. Ee, o halde inna salate tenha anil fakhşa ve'l münker. Namaz kişiyi haramdan, fuhşiyattan alıkor. Ayeti kerimesi sizin üzerinizde tecelli etmiyor. Peki e, bunu nasıl anlayacağız? Deniyor ki bir insan namazda ne kadar samimi ise Haram helal noktasında o kadar samimidir. Yani namaz kılan ancak kul hakkına riayet etmeyen bir kişinin kıldığı namaz samimi değildir. Samimi olarak kılınmış namaz kabul edilmez diyor. Ülema orayla bağlantılamış. Namazdaki eksiğiniz nereden anlaşılır? İnsani ilişkileriniz haram helal noktasındaki davranışlarınızla bağlantılıdır. Haram helale çok meyle diyorsanız, biliniz ki bu yaptığınız şeyler kıldığınız namazdaki çaldığınız huşudur ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olma şuurundan noksanlaştırmadır. O halde buna dikkat etmek lazım. Bu kardeşimizin sorduğu soruda dikkat edilecek husus 1- Kesinlikle Müslüman harama meyil etmeyecek. Efendim devlet bana su getirmek mecburiyetinde, e, kitabın şurasında şu yazıyor, elektrik getirmek e, mecburiyetinde gibi bir takım uyduruk fetvalara ittiba edilmeyecek. Şimdi o elektriği devlet nasıl getiriyor? Bir masrafla getiriyor. Onu bir şirkete vermiş. Şirket onu ne yapmış? E, almış, kiralamış. E, onun karşılığında size o elektriği getiriyor, para tahsil edecek ki kazanacak. Yani siz şöyle düşünmeyin, akan bir nehir var, oradaki su ortaklığı ayrı, kim giderse o sudan alır. Ancak evinize gelen su neyle geliyor? Borularla geliyor, ee, motorlarla pompalanıyor, onun için elektrikler sarf ediliyor, bir sürü harcama yapılıyor. O halde siz o su parasını mutlaka ödemek durumundasınız. Yani şunu karıştırmayın, efendim Fırat Nehri'nden uzanıp alacağınız suya, Para vermeniz gerekmeyebilir. Siz gittiniz, e, su zaten akıyordu. Efendim müsait bir yerine e, kovanızı daldırdınız ve suyu aldınız. Bu meşrudur. Bunun için para vermeniz gerekmez çünkü akan bir su. Ancak bu suyu bir şirket veya devlet, e, bir masraf karşılığı çıkarıyor evinize kadar getiriyorsa, mutlaka bunun karşılığını ödemeniz gerekiyor karşılığını ödemediğiniz takdirde kullandığınız elektrik kaçak olarak, kullandığınız su ödemediğiniz paradan dolayı size haramdır. Haram olarak bu tür kullanımlar ibadetinizin sıhhatine mani olduğu gibi duanızın müstecab olmasını da önler. O halde hassas olmak, dikkatli olmak lazım.